<gülüyor> Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim Devam eden Silsile halinde devam eden Derslerimize tekrar ne yapıyoruz Allah'ın izniyle Devam ediyoruz Devam edecek olan dersimiz neydi Günahların insanın üzerindeki etkileri yani bir Müslüman bir günah işlediğinde maddi ve manevi cihette hangi zararlarla karşı karşıya gelir? Onların üçüncüsü. Evet. Birinci dersimizde ne demiştik? Kim hatırlıyor? Neydi? Elmin ondan setredilmesi, yani ilmi öğrenemez. İmam Şafii rahi şiirini ne yapmıştık okumuştuk. Bir kaç versiyonu var şiirin. Şekvtesi ahiğzi ile vakiyin, fârşedeni ile terkil maası, fakala innâ al-ilmen nurun ve nurullahi la yehdalil Demişti İmam rahi mahbullah. Yani hocası vakiyat ne yapıyor? suyu hıfzını şikayet ediyor. İmam Vekî Rahimahullah da diyor ki, oğlum sen günahları terk et. Çünkü diyor, günahkar olan bir kimseye Allah Azze ve Celle'nin nuru olan ilim Allah tarafından hibe edilip hediye edilmez. Demek ki günahlarımız Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselam ile gönderdiği ilmi, yani vahyi, vahyi metluf ve vahyu vahyi gayr metlu olanı öğrenmemize ne yapıyor? engel teşkil ediyor günahlar. İkincisi neydi? Heh, i̇nsan ne yapıyor? İbadetlerde gevşek oluyor. Taatta gevşek oluyor. Efendim e, masiyete yol buluyor. Üçüncüsü üçüncüsü Hepsinden de enteresan. Günahların bir başka etkisi de kendileri gibi başka günahlara davetiye çıkarıyor. Nasıl oluyor? Bir günah başka bir günaha davetiye çıkarıyor. Şimdi düğün yapıyorlar. Düğünde rakase getiriyorlar. İlk önce rakkase getiriyorlar, oynatıyorlar rakkaseyi. Ondan sonra içki masaları kuruluyor. Ondan sonra iş ne yapıyor? Zinaya dönüyor. Bak ilk önce Allah Azze ve Celle'ye isyan ettiler. Düğünlerini çalgıyla, çengiyle, rakkaseyle icra ettiler. Ondan sonra ne oldu? Kadehler tokuşmaya başladı. Ondan sonra ne oldu? akılları başından gitti, zinaya düştüler. Bak bir günah birinci adım, ikinci adımı getirdi, üçüncü, üçüncü adımı getirdi. Allah sonra hayır yazsın, kim bilir hangi günahları şedecekler. Şey Subhanallah. Evet. Günaha, Allah razı olsun. Günaha dalan bir Müslüman, Günahları ne yapamaz? Tezberi Terk edemez. Artık onları Meşru olarak görmeye başlar. Kendini temize çıkarmak için Çeşitli sebepler Ortaya koyar. Bir Müslüman için İbadetler belki sıkıcı gelebilir ilk etapta Şimdi sabahleyin kalkacaksın Etraf efendime söylüyorum Ne yapıyor? Rüzgar esiyor dışarıda sak Saçak sucukları Her birisi olmuş birer metre Buz tutmuş Dışarıda çok soğuk var 40 derecelik yorganın altından Çıkıp da Elini ayağını yıkayıp abdest almak, ondan sonra iki rekat sabah namazının sünnetini kılmak, ondan sonra sabah namazının iki rekat farzını kılmak, daha sonra da sabah zikirlerini yapmak kolay olmasa gerek. Kolay mı? Kolay değil. İbadete ilk başlayan kişi ne yapabilir? Şeytanına yenik düşebilir. Eğer biz ibadetlerde, taatlarda, Müslümanlarla beraber yani ibadete düşkün olan kimselerle beraber olursak Allah'ın izniyle birbirimizi ne yaparız? Teşvik ederiz ibadete. Ama tek başımıza kaldığımızda, ya Allah affetsin bugün de yapmayı vereyim sabah zikirlerini, deriz, küt yatarız. İkinci günü de böyle, üçüncü günü de böyle. Ya ben onu ne yaparım? Ya, yatağın altında yaparım, yorganın içinde yaparım dersin. İki defa Sübhanallah dersin. La ilahe illallahü ahdehu la şerikeli. On defa çekersin, üçüncüde uyursun. Ama Müslüman bir cemaatin arasında olursa, Allah'ın izniyle belki ilk etapta arkadaşlarından utanırsın. O zikri, onlar zikir çekerlerken sen gidip uyumayı kendine yakıştıramazsın. Bundan sonra şöyle düşünürsün, bir gün böyle, iki gün böyle, Ulan ben bunlar için mi yapıyorum, Allah için mi yapıyorum? Allah için yapıyorsan ne yaparım? Zaten alıştı elhamdülillah. Bedenim sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ayakta durmaya alıştı deriz, ondan sonra ne yaparız? Sabah zikirlerini yalnız kalsak dahi uygulamaya, icra ve ifa etmeye devam ederiz. Evet. Allah Azze ve Celle ibadete ve taata iştiyak duyan kulunu ne yapar? Melekler vasıtasıyla da takdir eder. Melekler dua ederler. Bu kul istikamet üzere olsun. Melekler dua ettikten sonra Allah Subhanahu ve Teala meleklerinin dualarını behemahal kabul eder. Evet. Masiyet ehli ise yani günah işlemeyi kendine normal addeden kimse ise artık bunlar günahlara alışırlar. Kalbi günahlara ne yapmaz? Tiksinti duymaz. Normal bir şey gibi gelir. Günahlar onun için adeta mübahlaşır. Ya Allah affetsin tevbe ederim der. Tamam tevbe edersin. Günahı işledin ya cartayı çekersen. Tevbe etmeden zıbarırsan demek ki kişi bir günahı işlediğinde şeytan o günahı süslüyor. İkinci bir günaha ne yapabiliyor? Zemin hazırlayabiliyor. Yani bir günah ikinci bir günahı ne yapıyor? Getiriyor. Hani hadislerde hepinizin bildiği bir Rivayet var. Beni İsrail'de bir abid, abid ne demek? Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden, taat eden demek. Bir fahişe buna ne yapıyor? Yoldan çıkarmak istiyor. Tabii çeşitli meseleler düzüyor ortaya. Abide geliyor. Ya ben ne diyor? Zina çeksin ya diyor şarap içeceksin, ya da diyor şu diyor çocuğu diyor öldüreceksin. Yani mesela biraz uzun da hatırlayabilmeniz için söylüyorum. Abid şimdi ne yapıyor bu üç günah arasından en ehven olanını seçmeye çalışıyor. Ne diyor? E bunların en ehveni şarap içmek. Şarabı diyor içerim diyor kurtulurum. Şarabı içiyor. Bak birinci adım günahı attı Abid. Ondan sonra kadınla ne yapıyor? zina ediyor ondan sonra yanındaki efendim çocuğu da öldürüyor bak bir adım günah işledi birinci adım ikinci adımı getirdi ikinci adım üçüncü adımı getirdi Allah biliyor o abidin durumu nasıl oldu yani kardeşlerim Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve kunuma assadıkın sadıklarla beraber olun ama adamın adı sadık yani sadık efendiyle beraber oturup çay için demek değil bu adamın adı halis halisle beraber yemek ya ye, bu demek değil yani sadıklar Allah Azze ve Celle'nin emrini tutan nehilerinden çekinen kimselerle beraber olun Allah Azze ve Celle'ye itaat edin, isyandan çekinin demek neyse sadıklarla beraber 3-5 tane e, sadık isimli arkadaşın olsun manasına değil hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın daha Peygamber olmadan önce Fadıl ve Fudail isimli kimselerin kurmuş olduğu bir cemiyet vardı. Neydi o cemiyetin ismi? Helful -Fudul. Helf Fudul. Bak o cemiyeti ilk önce Fadıl ve Fudail isimli kimseler kurmuştu. O cemiyetin adıyla hilf fudul halen daha zikrediliyor. Fadıllar cemiyeti, fadılların yapmış olduğu yemin. Neydi? Mekke-i Mükerreme'de zulme uğramış olan kimseleri zalimlerin elinden kurtarmak. Hani bu şekilde sadıklarla beraber olun derken yani ismen sadıklarla beraber olun manasına değil bu. Oradakiler gerçekten isimleri fadıl ve fudaymış ama yaptıkları iş faziletli bir işmiş. Sen şimdi salih olan birisiyle oturursun ama ismi onun Ali, Hasan, Hüseyin olabilir. İsmi salih olmuş adamın ama kendisi şeytanın ikiz kardeşi gibi. Her türlü pislik onun üstünde. Yani biz ne yapmayacağız? ismi salih olanlarla, ismi efendime söyleyeyim, zakir olanlarda değil, gerçekten Allah Azze ve Celle itaat eden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba eden bir cemaatin, cemiyetin arasında olacağız ki onlardan ne yapalım? Etkilenelim. Evet kardeşler, eğer sadece bir günahın başka bir günahı celbetmesi durumu İnsana günah olarak yetmiş olsaydı bu yeterdi. Çünkü ne yaptı? Bir adım attı, bir günah işledi. Ondan sonra o günah bilinen ve bilinmeyen kaç tane daha günah ne yaptı? Davetiye çıkardı. Evet. Kişi günahlara devam etmekle, ısrar etmekle ne yapar? Bütün hayırın ölü kesilir. <gülüyor> Çünkü şeytan artık ne yapmıştır? Bu insana kancasını takmıştır Artık bu insanı ele geçirmiştir Bu insanı ele geçirince de Kardeşim ne yapmaz? Kolay beri bırakmaz Aynı bu neye benziyor? Gidersin bankadan faizle bir para alırsın Allah göstermesin Bugün çok olan bir şey bu O faizi zamanında ödeyemezsin Faiz artar Faizin faizi olur Faizin faizinin faizi olur sen bunu ne yapamazsın? Ödeyemezsin. Ondan sonra bütün malını, mülkünü satsan ne faizi ödersin, ne efendime söyleyeyim faizin faizini ödeyebilirsin. Aynen bu da böyle. Bankalar bir defa adama çengeli taktı mı, ruhunu çıkarıncaya kadar, onu iflas edinceye kadar bırakmıyorlar. İflas edince de bırakmıyorlar. Ödeyemeyince ne yapıyorsun? Kodese giriyorsun. İşte şeytan da böyle. Bir defa seni günaha soktu mu... Helak edinceye kadar ne yapar? uğraşır. Allahu ekber. Evet. Günahların bir başka insan üzerine yapmış olduğu kötü etkilerden birisi de hamiyet duygusunu yok etmesi. Gayret manasındaki kıskançlık ateşini de söndürmesi. Evet. Bu hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyuruyor. Bu hadis Sahih-i Müslim'de geçiyor. Kitabul Li'an'da 1 hadis numarası 16'da. O hakikaten gayurdur. Yani kıskançtır. Bir olaydan bahsediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben ondan daha gayurum. Yani kıskancığım. Allah Azze ve Celle ise benden daha gayurdur. Kıskançtır buyuruyor. Evet. Mütakip bir rivayette şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ifadeden sonra Gayretinden dolayıdır ki Allah Celle ve Ala kötülüklerin aşikarını da gizlisini de haram kılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلِّيَ الْيَعْبُدُونَ buyuruyor. Ben insanları ve cinnileri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Kabahat işlesinler diye yaratmadım. Allah Celle ve Aley kullarını yarattı cennette. Cennete girsinler, cennetlik olsunlar, cennette kalsınlar diye. Ama kul İlk önce Adem Aleyhisselam babamız ne yaptı? Bir hata işledi. Allah Azze ve Celle'nin La <gülüyor> teqrabe hazihi şecera Fetekune zalimin Bu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Yani nefsinize zulmedenlerden olursunuz. Babından Ne yaptı? Bizi uyardı. Şimdi Adem Aleyhisselam yeryüzüne indi. Cennette her şeyi ne yapıyordu? Yiyordu, içiyordu. Bir türlü Aklımıza, hayalimize gelmeyen neler vardı, nimetler vardı. Ama yeryüzüne indi, artık kendisi başladı yemek aramaya, içmek aramaya, efendime söyleyeyim vücudunu setredecek e, meseleler aramaya. Yani yeryüzüne geldi, meşakkate girdi. Eğer Adem aleyhisselam babamız, Havva validemizle beraber o ağaca yaklaşmasalardı, cennette süreceklerdi güzel bir hayat. Ama Allah azze ve celle Hikmete mebni olarak imtihan kastıyla bu ağaca yaklaşma dedi. O ikisi o ağaca yaklaştılar, yediler. Allah Azze ve Celle onları ne yaptı? Cennetten yeryüzüne indirdi. Allah Subhanahu ve Teala bize de şunu şunu şunu şunu yapmayacaksınız, bunlara yaklaşmayacaksınız buyurdu. Öyle değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında. Zina etmeyeceksin, faiz yemeyeceksin Haksız bir cana kıymayacaksın. Bunun gibi bir sürü ne var? Emir var, bir sürü nehi var. İbadet taat yapacaksın. E bunun yanında adam ibadetleri yapmazsa, taatlardan da haberi olmazsa, kabahatleri de işler durursa, Allah Azze ve Celle'den ne yapmasın? Cennet beklemesin. Evet. Şimdi ne yapıyor? Alimler yukarıda. Bahsettiğimiz sahih-i müslimdeki hani Allah gayurdur hadisini şerh ederken söz konusu ettiğimiz kıskançlıktan maksat peygamberlerin ve onlara uyanların günah girdabına yakalananları Allah'ın Celle ve Ala haramlarını çiğneyen ve emirlerine aykırı hareket edenleri harama düşmekten kıskanmaları. hem Müslüman kendisi harama düşmeyecek hem de sahir Müslümanların harama düşmesini de ne yapmayacak? istemeyecek, engellemeye çalışacak. Evet. Kendileri diğer, kendileri günah işlemeye yönelmediği gibi başkalarının da günaha düşmelerine rıza göstermemeleridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Celle Şanuhu tarafına ne için gönderildi? Allah'ın Celle ve Ala kulları, Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde ibadatu taat etsinler, tekrar ilk yaratıldıkları, ruhlarının yaratıldığı, babalarının Hazreti Adem'in ve anaları Hazreti Havvanın yaratıldığı cennete tekrar gidebilsinler diye Allah Celle Şanuhu ne yaptı? Onları imtihan ediyor. Bu dünya imtihan mekanı. Bu dünyada imtihanı kazananlara ne mutlu. Ama imtihan nasıl kazanılıyor? Şunu yapma derse bu imtihan olur. Bunu yap derse imtihan olur. Eğer kişiye emredildiğinde şunu yapma dediğinde o kişi onu yapmazsa imtihanı kazanmış olur. Yap dendiği halde, emredildiği halde Yapmazsa bu seferde imtihan tekrar kaybedilmiş olur. Evet. O halde iyiliği emreden, kötülükten sakındıran peygamberler, insan olmaları hasebiyle insanlar arasında en kıskanç kimselerdir. Allah ise Celle Şanhu her şeyden, her kuldan daha kıskançtır. Yani kendisine karşı gelinmesini Allah ne yapmaz? kabul etmez, buna rıza göstermez. İşte Peygamberin aleyhissalatü selamın gayur olması, kıskanç olması, Allah Azze ve kıskanç olması ve vs. Müslümanların kıskanç olmasının e, durumu açıklanması bu. Ondan sonra günahların kişiye yüklemiş olduğu cezalardan birisi de Kişinin Allah katındaki, insanlar katındaki şan, şeref, değer ve makamının düşmesidir. Kişi bir günah işlerse, o işlemiş olduğu günah sebebiyle insanların arasında ne yapar? Sıfırlanır. Onu kimse adam yerine koymaz. Kim adam yerine koymaz? Onu Müslümanlar adam yerine koymazlar. Ama şimdi e, İslam'dan nasibi olmayan kişiler, ne yapıyorlar çocuklarının nasıl bira içtikleriyle e, fahrediyorlar nasıl kızlarla konuşup gez, gezmesiyle kız tavlamasıyla fahrediyorlar adeta bizim meselemiz elhamdülillah e, İslam dairesinde olan Müslüman kişilere raci yoksa bütün insanlar değil zaten günahkar adamın e, düşüncesinde Allah Azze ve Celle'yi razı etmek diye bir şey yok Allah Azze ve Celle'yi gıdaplandırmak diye de bir şey yok. Günahkar bunu düşünmüyor. Bunu düşünenler bizleriz elhamdülillah. İşte Allah Subhanahu ve Teala günah işleyen kulunu ne yapıyor? Kendi indinde itibarsızlaştırıyor. Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Kul farz olan İbadetlerle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşır. Nafileleri işlemeye başladığında Allah Subhanahu ve Teala okulu sevmeye başlar. Okulu sevmeye başladığında gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Allah Azze ve Celle böyle kimseleri sever değil mi? Biz buradan bunu anlıyoruz. E bu kişi Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan ediyorsa demek ki Allah Subhanahu ve Teala... Ne yapmıyor? Bu kuldan hoşnut olmuyor. Allah'ın Celle ve okulun Allah Azze ve Celle ile görmesi, Allah Azze ve Celle ile yürümesi, Allah Azze ve Celle ile tutması nasıl oluyor? Yani gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olması yani sadece okul Allah Subhanahu ve Taala'nın rızası için sadece helal olanlara nazar ediyor. Sadece helal olanlara el uzatıyor, sadece helal olan meselelerde ne yapıyor? Adımını atıyor. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Yoksa gelip de Allah haşa ve kella, onun eli ayağı kolu kulağı olmuyor. Yani Allah'ın izin vermediği bir şeyi dinlemiyor okul. kul. Onun bütün hayatına Allah hakim demek Celle ve Ala. Bunu böyle anlarsak böyle olur. Yoksa Allah göstermesin mücessime oluruz, müşebbihe oluruz. Evet. Demek ki Allah'ın katında Celle ve A'la kişinin yücelmesi, yükselmesi için Allah'a Celle Şanuhu ibadet etmesi mi gerekir? Allah'a ibadet etmesi gerekir. Yoksa Allah Celle ve Alâ'ya Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın gösterdiği şekilde mi ibadet etmesi gerekir? Hangisi? He, demek ki sadece ibadet ne yapmıyormuş? Olmuyormuş. Şimdi bakıyoruz ibadetler uyduranlar var, kabahatler uyduranlar da var. Demek ki biz uydurulmuş olanlarla Allah Azze ve Celle'ye ne yapamayız? Yaklaşamayız. İnsanların bu kabahattır demesi de ne değildir? Kabahat değildir. Kabahati de, kerameti, hikmeti de, ibadeti de Allah ve Resulü ne yapar? Belirler. Evet. Subhanallah. Allah katında kul nasıl yücelir? İnsanlar katında kul nasıl yücelir? Bu hususta da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Hadisi var. Kul ibadatı taat ettiğinde melekler giderler Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Bunu bildirirler. Allah Azze ve Celle her şeyi biliyor. Ama şimdi bir insan ne yapıyor bak? En güzel sevdiği zamanlarda bir düğün yapıyor değil mi? Onu hemen kameraya alıyor. Neden? Sonraki günlerde hatırlayabilmek için öyle değil mi? İşte Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle de yarın ahirette bizi sigaya çektiğinde biz itiraz edemeyelim diye kiramen bin melekleri tarafından her şeyi Allah Azze ve Celle adeta kameraya aldırıyor. Yarın ikra kitabek dendiğinde kitaplar açılacak, amel defterleri açılacak, kimisi sevinecek, kimisi yerinecek. Mâ lihâzel kitab. La yugadır صغيرة, veya كبيرة, illa Ne olmuş diyecek bu kitaba? Ne küçük bir günah, ne de büyük bir günah. Hiçbirini atlamamışlar, hepsini sicillemişler, yazmışlar, tespit etmişler. İşte böyle kulun ibadetle taatla Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiğini gören melekler. Allah Subhanehu ve Teala ya ne yaparlar derler ki ya Rabbi bu kul sana ibadet ediyordu namaz kılıyordu ediyordu Kur'an-ı Kerim okuyordu şu hayır yapıyordu bu hayır yapıyordu Allah azze ve celle o zaman ne diyecek ben bu kulumdan razıyım ben bu kulumu seviyorum siz de bu kulu sevin hani ezikurunü ezikurkum Allah biri celle ve ala siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim bizim Rabbimiz Azze ve Celle'yi zikretmemiz Sübhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber La ilahe illallah Vahdahu la şerike leh Lehu'l ve lehu'l hamdu Ve hu ala kulli şeyin kadir Sübbühün kuddüsün Rabbul meleket ver ruh Bunun gibi zikirlerle olur Allah Azze ve bizi zikretmesi nasıl olur? Bizzat zikrediyor Allah Azze ve Celle İsmen zikrediyor kullarını Ben bu kulu seviyorum Meleklere siz de bunu sevin o zaman diyor ne yapar? Melekler diyor okulu severler ve insanlar arasında da diyor okulun sevgisi ne yapar? Yayılır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Okulu seviyor. Ha bazıları bunu tevil ediyorlar. Bizim zikrimiz bilinen zikir Allah'ın bizi zikretmesi ise mağfiret etmesi, bağışlaması. Ha ve kelle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kelimelerle, bunu dile getirmekten aciz miydi? Halbuki hadiste bu böyle. Bunu neye allandırıp dallandırıyorsun? Başka manalara getiriyorsun. Bu haddi aşmaktır işte. Allah Azze ve Celle haddi aşanlardan eylemesimizi muhafaza buyursun onların şerlerinden. Evet. Şimdi kabaha, şurada bir meseleyi açıklayalım. Şimdi bidat ehlini de sevenler çok. Onlara da mı Allah Azze ve Celle, onları da mı Allah Azze ve Celle seviyor ki insanların sevgileri onlar arasında yayılıyor? Böyle bir soru sorulduğunda nasıl cevap veririz? Müslümanları da seven var, bir de de seven var, kafirleri de seven var. Bizim konuştuğumuz mesele müminler için, muvahhidler için hayatlarına bidat sokmayan, karıştırmayanlar için. Zira Resulullah aleyhisselam ne buyuruyor? El mar'u ma'a men habbe el raculu ala dini halilihi fel yanzur ahadukum men yuhalil Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sizden birisi baksın kimi seviyor? Biz kimi seviyoruz? Biz Allah'ı seviyoruz Celle Ala. Kimi seviyoruz? Resulullah'ı seviyoruz. Kimi seviyoruz? Ashabı ı kiramı seviyoruz. Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anhu, Hazreti Vahşi'ye kadar. Hiç tefrik etmiyoruz. Hepsini seviyoruz sahabe-i kiram olduğu için. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabe-i kiramı Peygamber aleyhissalatu vesselama özel olarak seçti. Bu suta hadis var. Biz kimi seviyoruz? İmamlarımızı seviyoruz, müctehid imamlarımızı. Biz kimi seviyoruz? Selef-ü salihini seviyoruz. Biz kimi seviyoruz? Bidata karışmayan, sünnetle yetinen kimseleri seviyoruz. Ha işte bizim sevdiğimiz kimseler bu vasıftaki kimseler. Ama bidatçılar kimi seviyor? Kendileri gibi bidatçıyı seviyor öyle değil mi öyle. onlara da eğer böyle bir soruyla gelirlerse ne yaparız bu şekilde cevap veririz subhanaki araba insanların gözünden nasıl düşer şimdi Allah azze ve celle'nin ne yaptı Gözünde kalktı insanlar öyle değil mi Allah'ın önünü de kalktı, yüceldi. Ee, nasıl düşer insanların nazarında? Bakarsın çok alim, fadıl, fakih olan, zengin olan birisini düşün. Bir kötülük işledi, herkes onu gördü. Allahu Ekber dedik sindiler. Olan adama bak, şuna bak ya. Bir çuval sakalı var, tencere kadar sarığı var. Cübbesinin etekleri yerde sürünüyor. Adamın elindeki çekmiş olduğu tesbihin boncukları her birisi ceviz kadar ama adamın yediği naneye bak. Öyle değil mi? Yani bir günah işlediyse bu şekilde ne yapıyor? Adam o günah sebebiyle insanların gözünden düşüveriyor. Ama şöyle bir durum var. İnsan günaha meyal olarak yaratılan bir mahluk. İnsan günah işleyebilir. Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam Hata edenlerin hayırlısı Tevbe edenlerdir Yani bir insan bir günah işledi Diye ne yapmayız Onu hemen gözden düşürüp Silmeyiz çizmeyiz onun üstünü O düştüyse bugün günaha Yarın ben de düşebilirim O zaman merhamet etmek Lazım yani günah işleyen Bir kişiyi anında terk etmemek Lazım o bizim kardeşimiz onun yanına girmeliyiz koluna girmeliyiz onu o günahtan çekmeye çalışmalıyız mesela şu benim gözlüğüm gerçekten değerli bir gözlük benim yanımda sizin yanınızda bir şey çünkü siz görmüyorsunuz bununla ben görüyorum bu olmazsa ben okuyamıyorum yazıyı şimdi diyelim ki bu tuvalette ben bunu düşürdüm şeye tuvaletin çukuruna kirlendi diye atıyor muyum bırakıyor muyum orada sifonu çekiyor muyum üstüne Çekmiyorum. Ya arkadaş ben bununla görüyorum. Hemen ne yapıyorum? Alıyorum. Orada yıkıyorum onu. En güzel şekilde. Tekrar gözüme takacağım şekilde. Çünkü bu benim yanımda değerli. Bu değeri kaybetmemek için ne yapıyorum? Tertemiz olan suyla bunu yıkıyorum. Tekrar gözüme takıyorum. Görüyor muyum tekrar? Başlıyorum gene görmeye. Hiç ne yapmadı? Camı çizilmedi. Çerçevesi bozulmadı. Bir şey olmadı bu Müslüman'ın ayağı kaydı, şeytan onu kandırdı. Nasıl benim e, nefsim varsa, nefsani arzularım varsa onun da var. O bugün görüktü, ayağının kaydı, benim ayağımın kaydını siz görmediniz. Ama ben fark ettim onu. Ben nasıl istiğfar ediyorsam, o da istiğfar etsin diye ne yapacağım ona yardım edeceğim. Ama eğer her türlü yardıma karşı halen daha günahta patinaj yapıyorsa, ayak diretiyorsa, bir defa gittin, iki defa gittin, üç defa gittin, adam sana söv sövdü, saydı, efendime söyleyeyim seni tezif etti, aleyhine konuştu bilmem ne, kovdu seni yanından. O zaman da dersin ki Allah hidayet etsin, gene Allah lanet etsin demezsin. O bizim kardeşimiz. İnkar etmediği müddetçe bizim kardeşimiz. İnkar ediyorsa şeytanın kardeşi. İşte ne kadar insanlar katında yüce makamı ihraz etmiş olsa dahi Bir günah işlediğinde insanların gözünden düşüveriyor Öyle mi? Neye benziyor bu? Elimizde billur bir ne var? Kadeh var Çocuk düşürdü çatladı Çok da değerli bir şey Asar antika 300 senelik Hemen yapıştırıyorsun onu. Yapıştırıyorsun ama eski halini alıyor mu? Almıyor. Bir çizik kalıyor. İstediğin kadar mahir ol. İşte günahlar da böyle. İnsan bir defa bir günah işlediğinde ne kadar tevbe ederse etsin, ne kadar pişman olursa olsun, insanlar arasında sen zamanında şöyle yapmadın mı deniyor bu. Yüzüne vuruluyor. Halbuki vurmamak lazım. Allah vuruyor bizim hatalarımızı, kabahatlerimizi yüzümüze? Vurmuyor. Ha, neden bugün adamın tevbe ettiğini, bildiğimiz, gördüğümüz, salih olduğunu anladığımız halde kızdığımız zaman hemen ilk kabahatini yüzüne vuruyoruz? Neden? Bu cihette sünneti bilmediğimiz, yaşamadığımız için. Hazreti Ayşe radıyallahu anha valdemze saffan bin Muattal ile zina etti. Dayan kişinin ismi ne? Hı? <gülüyor> Hı? Lafıkların başlıca hocam, Yok. Müslümanlardan birisi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhun kendisine yardım ettiği birisi. atmakla değil, atmakla değil. Salman olmadı. Salman olmadı, Salman'ı. <gülüyor> Mustafa. Mustahbenusasa. Allahu ekber. Subhanallah. Allah'a yemin olsun yiyecek ekmeği yok adamın evinde. Buğday taneleri Ebubekir Bekir radıyallahu anhü'dan geliyor. Hazreti Aişe'ye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözünün nuru olan anamıza iftira atıyor. Saffan bin Muattal'la zina etti diye. Ebubekir Bekir radıyallahu anhü insan. Peygamberimiz de insan. Allah'a diyor yemin olsun bundan sonra diyor Ebubekir'in evinden safan bir eee Mustafa bin e, Usas'ın diyor evine diyor bir tek habbe buğday diyor gitmeyecek. Adam zaten Ebubekir'in sadakasıyla geçiniyordu karnını doyuruyordu. Ama şeytan ne yaptı? Ayağını kaydırdı. Efendimiz bunu duyunca Aleyhisselatu vesselam yemin ediyor. Gitmeyecek diyor. Bir tek diyor arpa bu tanesi. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ne yapıyor? Bunu haber alıyor. Bakıyor ki Mustafa Nüsase'nin çocukları gerçekten perperşan olmuşlar. Ebu Bekir'in radıyallahu anhu akrabası. Çağırıyor Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Ebu Bekir'i. Diyor Ebu Bekir radıyallahu anhu. Sen diyor bu hayır işlemeyi Allah için mi yapıyordun? Evet diyor Allah için yapıyordun. Bundan sonra diyor Allah için yap. Yemininin kefar bozuyor yeminini. Evine gönderiyor yiyecek maddeler. Yemininin kefaretini bir köle azat etmekle yerine getiriyor Ebubekir. Ya arkadaşımızın ayağı kaymış. Bizim hoşumuza gitmeyen bir davranış yapmış. Bir günah işlemiş. Biz ne yapıyoruz? Çiziyoruz adamın üstünden. Olan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın eşine iftira atmış bu adam. Allah azze ve celle sizin aranızdan bir grup diyor bu adamlar için. Bu iftirayı düzenler için. Ebubekir yemin ediyor evine bir şey gitmeyecek, bir habbe gitmeyecek. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gelip diyor ki Allah için yapıyorsan diyor devam et. Ama insanların rızası için yapıyorsan diyor kes. Hayır diyor ben Allah için yapıyordum. O zaman diyor de devam et. Bak ne yapıyor? Yapılan kabahati hem bağışlıyor hem de ikramını devam ettiriyor. Allah hakkı için İslam kardeşliği bizim aramızda böyle mi? Benim söylediğim, benim inandığım, benim dile getirdiğim gibi adam dile getirmiyorsa ben adama küsüyorum. Selam veriyorum adam almıyor. Selam veriyor almıyorum selamını. Han İslam kardeşliği, işte bu günahların, günahların bizi sevk ettiği kötülüklerden bir kötülüğün başı da bu. Allah-u Akbar. Allah. Allah. Allah. Hac suresi 18. ayette Rabbimiz Celle ve Aley وَمَا يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتِ اِلَّهَ بِاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ Hac suresi 18. ayeti gelmedi. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin şirki ve günahları sebebiyle alçattığı kimseyi yükseltebilecek kimse yoktur. Doğrusu Allah Celle şanuhu dilediğini yapar buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Demek ki insanlar şirkleriyle ne yapıyormuş alçalıyormuş Allah katında. Günahları sebebiyle alçalıyormuş Allah katında. Dine ihanet ettiklerinden dolayı bidat ortaya çıkarmaları sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin katında alçalıyormuş. Böyle bir kimseyi yükseltebilecek kim var diyor Rabbimiz Celle Şenir. Herkes istiyor insanlar arasında övülen, insanlar arasında zikredilen, konuşulan biri olmayı. Bilal radıyallahu anhu Bilal Habeşiydi Uzun boyluydu Kamburcaydı Hemen şöyle şurasında sakalı vardı Ve siyahtı Radıyallahu anhu Kömür gibi Selam vermiyorlardı O zaman da Bilal'e İnsan yerine koymuyorlardı Ama bak ne zaman Bilal radıyallahu anhu Müslüman oldu Ebu Bekir radıyallahu anhu tarafından satın alınıp azad olundu Resulullah aleyhissalatü vesselamın müezzini oldu bak şimdi ne diyoruz biz Bilal radıyallahu anhu Bilal radıyallahu anhu Selman radıyallahu anhu köleydi bunlar İnsanlar katında değerleri yoktu ama bak Allah azze ve celle'ye iman ettiler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabından oldular. Şimdi ağzımız eğriliyor. Allah onlardan razı olsun derken onlara dua ederken. Gördünüz mü Allah Subhanahu ve Taala insanlar arasında değersiz olan, değeri bulunmayan kimseleri nasıl değerlendiriyor? Çok yakışıklılar vardı. Arabın efendime söyleyeyim en güzelleri vardı. En asilleri vardı. Ama Allah celle şanihu Muhammed Aleyhisselam müezzin diye Bilal'i seçti. Neyle seçti? Takvasıyla seçti. Bütün tazib olanlar, azap görenler hepsine yaptılar. Canlarının korkusuyla bir şey söylediler. Müşriklerin ellerinden kurtuldular. Bilal öyle yapmadı. Radıyallahu anhu. Bilal'e bir tek kelime söyletemediler. Onun Ümeyye bin Halef sahibiydi. Onun vücudunun sahibiydi. Dedi Bilal karanlıkta dedi geleyim yanına. Kulağıma dedi söyle, lat de, lat bir söyle. Yani lata ibadet ediyorum, Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyorum. Böyle bir şey söylemeyecek. Kulağına eğilecek Ümeyye bin Halev, lat dedirtecek. Hazreti Bilal'e ve Bilal'in bu kalarını çözecek. Bilal bunu bile ne yapmadı? Putun, ağız, put'un ismini ağzına almayı bile kabul etmedi. Ama kıyamet akşamına kadar Bilal radıyallahu anhu denecek. İşte Allah Subhanahu ve teala kendisine itaat eden kimseyi böyle yüceltiyor. Ebu Leheb. Ebu Leheb ismini duyunca hepimizin tüyleri tiken, tiken oluyor değil mi? Allah lanet etsin diyoruz. Neden? Allah'ın lanet ettiği birisi Halbuki Ebu Leheb, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi, zengindi. Kavmi kabilesi arasında sözü geçiyordu. Aa bak insanların arasında hiç ne yapmıyor? Şimdi esamesi okunmuyor. Neden? Allah'ın indirdiği birisi. Hac suresi 18. ayet-i Kimse yüceltmiyor onu. Ebu Leheb'in çoluğu çocuğu bile şimdi yok. Ve çoluğu çocuğu olsaydı bile ne yapmayacaklardı? Allah babamıza rahmet etsin demeyeceklerdi. Öyle mi? Ya Rabbena Ya Rabbena <Gülüyor> Ne kadar oldu kaç dakika oldu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur şöyle şuraya kadar Şöyle, edelim de. Evet Allahu akbar İnsanlar bazı insanlara muhabbet duyduklarından dolayı ne yaparlar? İtaat ederler. Salih olduğu için, alim olduğu için, cömert olduğu için ne yaparlar? Onu severler. Bazı kimseleri de şerlerinden emin olmak için ona ne yaparlar? Takıya yaparlar. Allah Azze ve Celle şerlerinden emin olmak için takıya yapılanlardan bizi eylemesin şerlerinden emin olmak için takiye yapanlardan da eylemesin Allah iki zümreden de bizi muhafaza buyursun evet bu hususta Resulullah şöyle buyuruyor kardeşlerim İnsanların en kötüsü şerrinden korkularak kendisine saygı gösterilen kimsedir ibadet ehli takva ehli kimseden korkulur mu? Korkulmaz. Allah'a isyan eden kimseden, onun şerrinden korkulur. Çünkü Allah'a itaat etmiyor. Muhammed Aleyhisselam'a sevgi beslemiyorsa bir adam, her türlü kötülük onun elinden gelir. Kabahatlerde devamlı oluyorsa, yapılan işleri meşru görüyorsa kabahatleri, o adam her türlü şerde nedir? Parmağı vardır o adamın adım. Evet, böylece günahlar kişiyi küçültür, basitleştirir, zayıflatır ve yeteneklerini öldürür. Öyle ki sonunda kişi küçük ve değer verilmeyen basit bir şey oluverir. Evet, bunun gibi itaat de kişiyi geliştirir, büyültür ve yüceltir. Rabbimiz Celle ve Aleyh, Şems suresi 9. ve 10. ayetlerde bu iki hakikati şöyle dile getirmiştir yani kardeşler gerçekten biz karşılaştığımız dünyada karşılaştığımız her mesele hususunda ya işareten ya da gerçekten direktman bir ayetle bir hadisle ne yaparız? Ömir ve nehi cihetiyle karşılaşabiliriz Bakınız Allah Celleşanu ne buyuruyor bu hususta. Kad efleh men zakkaha ve kad khaaba men dassaha. An ki yani onu nefsini arındıran, temizleyen kimse iflah olmuştur. Yani kendisini günahtan çeken kişi kurtulmuştur. Onu isyanla yani günahlarla ve bozulmalarla örtüp saran kişi de ziyana uğramıştır. Allah Azze ve Celle burada bak iki zümreyi ne yapıyor? Zikrediyor. İki zümreyi iki ayette. İlk önce nefsini arındıran günahlardan, beri kılan Allah Azze ve Celle itaat eden kimselerin kurtulacağını tabi Allah'a itaat eder derken Muhammed Aleyhisselam'ı da ne yapmamak lazım? zikretmeden geçmemek lazım çünkü Allah'a Celle ve Aleyha en güzel itaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında mücessen bir varlık haline gelmiş kim ki kendini günahlardan çekip çevirdiyse bu kurtuldu. Kim ki günahlara kendini bulandırdıysa, günahları elbise ni niyetine giydiyse, kendine giydirdiyse o kimse de ziyan içindedir ama o helak olmuştur demiyor bak Allah. Tevbe ederse günahlardan ne yapar? Kurtulur. Tevbe etmezse helak olur, helake gider. Allah Azze ve Celle günah işlememe hususunda bize yardımcı olsun. Ama herhangi bir şekilde günah işleyince de tevbe etmeyi nasip etsin. Evet kullar, Allah Azze ve Celle hazretlerinin emir ve yasaklarına uygunluk derecesinde kullar ne yapar? derece derece kat kat Allah'ın katında ve insanların katında yücelir biz şimdi ne diyoruz bakın i̇bn Teymiye için rahimahullah bir elinde kılınç vardı bir elinde de okka ve divit vardı kılınçla kimle şey diyordu savaşıyordu kafirlerle elindeki okkayla divitle kimle savaşıyordu bidat ehliyle İbn-i ancak salih olan kimseler, Allah'ı Resulü'nü seven, sünnete ittiba eden, bidatlardan nefret eden kimseler sever. İbn-i rahimahullah kim yerer, kim buğz eder? Allah'a yemin olsun her bidat ehli İbn-i Teymiye'yi tövmetler. Geçenlerde Emekli hocalar geldiler bize, zarf attılar, sözde bizi deşifre edecekler, çıkaracaklar ne mal olduğumuzu ortaya. Başladılar İbn-i Teymiye'nin rahimahullah aleyhine konuşmaya. Ben dinlerim, siz de dinleyin. Ama son sözü siz söyleyin. Söylediler, söylediler, söylediler. E ben elhamdülillah onların hepsini ne yaptım? Sıraladım. Şunu, şunu, şunu, şunu söylediler. En sonunda bak sen şöyle söyledin. i̇bn Teymiye'nin hiçbir eserini orijinalinden okudun mu? Orijinalinden okudun mu? Fetavasını gördün mü? Görmedim. E senin dile getirdiğin mesele nerede var? Falancanın kitabında Allah'a yemin olsun adamın Türkçe yazdığı bir kitap hiçbir delil getirmeden İbn Teymiyye'ne aleyhine savurmuş. Hemen çıkardım İbn Teymiyye'nin rahimahullah. o meseleyle alakalı reddiye mahiyetindeki durumunu dedim bak siz hocasınız okuyabiliyorsunuz alın okuyun. Bak senin söylediğin dile getirdiğin mesele birilerinin iftiraları ama adamın kendi kitabı bak burada, kendi kitabı burada. Şimdi kendi kitabında böyle söylüyor. Falan canım efendime söyleyeyim yazdığı Türkçe uydurmasyon bir kitapta böyle iftira atılıyor. Kardeşim Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kul <gülüyor> haddu Sadıksanız delil getirin iddianızı destekleyici bir mesnet ortaya sunun sunamadın. Yemin olsun hepsini ne yaptım? Teker teker cevaplandırdım. Adamlar çektiler, gittiler. 10 gün sonra şikayet etmişler. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Deriniz kalın. Isıramıyorlar. Ancak ne yapıyorlar? Şikayet ediyorlar. Kime şikayet edeceksin? Beni Benim gibi bir insana şikayet edersin. Ne yaparlar? Birazcık bizi içeriye koyarlar eğer ellerinde bir tutanak tutanak bir şey varsa. Yoksa en azından biraz daha zalimlerse ipe çekerler. Beni iki defa öldüremezler ya bir defa öldürürler. Şimdi kardeşler Allah Azze ve Celle kötülerin şerlerinden muhafaza buyursun. Yani gerçekten bir insan söz konuşmasıyla insandır dinlemeyi bilmesiyle insandır ya söz konuşun insan olun ya dinlemesini bilin böyle insan olun bilmediğiniz meselede ne yapmayın anında itiraz etmeyin ama duyma, du daha önce duymadığınız bir mesele ortaya koyduklarında bir tarafa yazın bunu gidin araştırın kim eğri söylemiş kim doğru söylemiş şimdi artık piyasada gezen bir kelime var. At iziyle it izi birbirine ne yaptı? Karıştı. Ne kadar karışırsa karışsın, atın nalının izi bu kadar, itin izi de bu kadar. Ne yapmaz? Birbirine karışmaz. Ancak birbirinin yanında, sağında, solunda olur. Hak devamlı şekilde El-Hakku ya'lu ve la yu'la'li. Hak yücedir. Haktan yüce hiçbir şey yoktur. Allah Celle Şanuhu bize hakkı tanımayı nasip etsin. Hakkı tanıdıktan sonra hakka tabi olmayı onu savunmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlardan beri kılsın. Herhangi bir şekilde günaha düştüğümüzde de günahtan tevbe etmeyi bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Halislerle beraber olup halis olup bidatlardan nefret edenlerden bidatlara Bulaşmayanlardan bizi eylesin. Allah Celle ve Aley bizi bağışlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle cennete gitmeye bizi hak sahibi kılsın. Ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.